Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Ebu Ahmed bin Cahş radıyallahu anh. Resulullah'ın halası Ümeyye binti Abdülmüntalip oğlu olan Ebu Ahmet bin Cahş, Ebu Ahmet künyesiyle tanınıyordu. Ebu Ahmet, kardeşleri Abdullah ve Ubeydullah'la birlikte Allah Resulü'nün Darüllerk'a sığınmasından önce Müslüman oldu ve onlarla beraber Habeşistan'a hicret etti. Kardeşi Ubeydullah, Habeşistan'da Hristiyan olunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan ile evlenerek kendi himayesini aldı. Medine'ye topluca hicret eden Cahşoğullarının Mekke'deki evleri tamamen kapanmıştı. Ebu Ahmet, memleket özlemi çekiyor, Ebu Sufyan'ın evini satın almasına çok üzülüyor ve bunu bir türlü hazmedemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi günü Kabe'deki hitabesini bitirince, Ebu Ahmet devesinin üzerinde Kabe'nin kapısı önünde durdu. Eviyle ve başka konularda ilgili olarak Mekkeli müşriklerin yaptığı haksızlıkların hesabını yüksek sesle sormaya başladı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Affan'ı yanına çağırarak kulağına bazı şeyler fısıldadı. O da Ebu Ahmet bin Cahş radiyallahu anh'ın yanına gidip Allah Resulü'nün söylediklerini Kendisine bildirince, Ebu Ahmet radıyallahu an hemen devesinden indi, diğer Müslümanların yanına gidip oturdu ve ölünceye kadar bu konuda kimseye bir şey söylemedi. Rasulullah'ın bu sessiz tebliğinde evine karşılık ona cennette bir ev verileceğini müjdelediği rivayet edilmektedir. Şair sahabilerden olan Ebu Ahmet bin Cahş radiyallahu an ailesinin hicretini ve hayatının çeşitli safalarını şiirlerinde terennüm ediyordu. Ebu Ahmet bin Cahş radiyallahu an Faira bint Ebu Sufyan da evliydi. Sonradan gözlerini kaybettiyse de, Mekke'nin her tarafını iyi bildiğinden, her yerde yanında kimse olmadan dolaşabiliyordu. Sevilen bir kişi olduğu için şairler, onun etrafında toplanıp sohbet ederlerdi. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın devrinde şairlerden Dırar bin Hattab ile Abdullah bin Zibara'nın Hassan bin Sabit ile Ebu Ahmet'in evinde bir şiir musabakası yapmışlardı. Ebu Ahmed radıyallahu anh Medine'de vefat etti. Rivayet edildiğine göre Ebu Ahmet bin Cahş radıyallahu an, vefat ettiği zaman kardeşi Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a güzel koku getirerek sürünmüş, sonra da güzel kokuya ihtiyacı olmadığını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına kocasından başka bir ölüden dolayı üç günden fazla yas tutmayı Resulullah'ın helal görmemesi sebebiyle böyle yaptığını söylemiştir. Salatu selam,